Baş kaldırıyorum. O halde varız. Albert Camus. Yükünü almış olmanın felsefesi. Bugünlerde mutluluk bir suç gibi. Mutlu olduğunuzu asla kabul etmeyin. Ben mutluyum demeyin. Aksi halde her yerde kınanırsınız. Bir yaşam ve bir ölüm. Albert Camus, 1913 yılının 7 Kasım'ında bir tarım işçisi olan Lucien Auguste ve okuma yazma bilmeyen ve yarı işi işitemez durumda olan Catherine Helen'in ikinci oğlu olarak Fransız Cezayir'inde dünyaya geldi. Ağabey Jean Etin ondan iki yaş büyüktü. Albert'in henüz ilk yaşı dolmadan başlayan Birinci Dünya Savaşı, Camus ailesinin babasının ölümüne neden olacaktı. Savaşın hemen başlarında cereyan eden Marne Muharebesi sırasında ağır yaralanan baba Lucien Auguste 11 Ekim 1914'te yaşama veda ettiğinde küçük oğlu Albert henüz 11 aylıktı. Albert Camus'un babasına dair hafızası yalnızca birkaç fotoğraf ve annesinin anlattığı birkaç hikayeden ibaretti. Dahası Camus babasının mezarını dahi ancak 40 yıl sonra yani 40 yaşındayken bulabilecekti. Babasının mezarının başına geldiğinde, onun 29 yaşındayken öldüğünü anımsayan Camus, bu mezar taşının altında yatan adamın, yani hiç tanımadığı babasının kendisinden daha genç olduğu düşüncesiyle sarsılmıştı. Camus'un ölmesinden önce üzerinde çalıştığı, ölümüne neden olacak trafik kazasında el yazmaları halinde yanında bulunan ve ancak ölümünden 34 yıl sonra bu el yazmaları birleştirilerek yayınlanacak olan otobiyografik romanı İlk Adam'da, Le Pierre Hom söylediği gibi oğlunun babadan daha yaşlı olduğu yerde yalnızca çılgınlık ve kaos vardı. Lucien Auguste Camus'un zamansız ve acımasız ölümünün ardından yoksulluk yılları boyunca anne Catherine temizlik işlerine giderek iki oğlunu büyütmeye çalıştı. Bu zamanlarda Camus ağabeyi ve annesinin dışında bir büyük anne ve felçli bir amca ile iki göz paylaşıyordu. İkisi çocuk... Birisi yaşlı, birisi yatağa mahkum ve birisi de okuma yazma bilmez ve yarı işitemez durumda olmak üzere tam beş nüfuza sahip bu ev, anne Catherine'in temizlik işlerinden kazandığı parayla kıt kanaat geçinmeye çalışıyordu. Bu zor zamanlar süre giderken Camus'un hayatını değiştiren hadise ise Cezayir Lisesi'nde burslu olarak okuma imkanı bulmasıydı. 10 yaşındaki Camus, lise eğitimini kazandığı burs sayesinde sorunsuz şekilde alacaktı. Bu bursu kazanabilmesinde ve lise eğitimini alabilmesinde onun ilkokul öğretmeni olan Louis Germain'in rolü ise yasınamazdı. Oysaki ki büyük annesi, ilkokulu bitirdikten sonra onun çalışarak eve para getirmesini arzu etmişti. Büyükannenin bu arzusuna rağmen Germain'in çabaları sonucu Camus eğitimine devam edebilmiş ve bu sayede de bize değin ulaşacak o büyük eserleri doğuracak yeni yaşamına doğru yol alabilmişti. Ekonomik ve sosyal açıdan zoraki tutunduğu lise yıllarında, yaşamı boyunca ona ilham verecek olan André Gide, Marcel Proust, André Malraux, Paul Verlaine ya da Henry Bergson gibi çok önemli Fransız yazarlarla tanışan Albert Camus, bu ateşli ilk gençlik zamanlarında üç şeye tutkuyla bağlanmıştı: futbol, felsefe ve tiyatro. Futbol Camus için yaşama ve ahlaka dair gerçekçi bir pratikti. Bu yüzden futbolu önemsiyordu ve yaşamı boyunca da önemseyecekti ki ölmeden birkaç sene önce Camus'e Racing Paris ile Monaco takımları arasında geçen bir futbol müsabakasında tribünde rastlayabilecektik. Ne var ki henüz 17 yaşındayken yakalandığı tüberküloz hastalığı onun kaleci olarak sürdürdüğü ve başarıya da ulaştığı aktif futbol yaşamına son verecekti. Felsefe ve tiyatro ise onun için tutunacak dallardı. Jean Grenier'den aldığı felsefe dersleri tüberküloz hastalığı sırasında sekteye uğrasa da onun felsefi serüveni henüz yeni başlamıştı. 1936 yılının mayıs ayında Plotinos ve Aziz Augustinus üzerine yazdığı tez ile felsefe eğitimini tamamlayan Camus yine aynı yıllarda bir grup entelektüel arkadaşı ile birlikte İş Tiyatrosu (Théâtre de Travel) kurmuş ve yine aynı yıllarda Komünist Partiye katılmış fakat kısa süre sonra çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle partiden kopmuştu. 1930'lu yılların ikinci yarısından itibaren ise Camus'un eserleri peşi sıra gelecekti. Tersi ve yüzü 1937'de, Yabancı ve Sisifos söyleni 1942'de, Veba 1947'de, Son eseri sayılabilecek düşüş 1956'da yayımlandı. Camus 1957 yılında ise Çağımızdaki insan vicdanı problemini keskin görüşlü bir ciddiyet ile aydınlatan edebi üretiminden ötürü Nobel Edebiyat Ödülüne layık görüldü. Ödül alırken yaptığı konuşmada ise şöyle demişti. Kendi adıma ben sanatım olmadan yaşayamam. Camus henüz 21 yaşındayken evlendiği reklam yıldızı Simon Haydn'dan, onun bağımlılıkları ve bir doktorla olan ilişkisinden, ve belki de her şeyden önce aralarındaki sosyal uçurumdan ötürü hemen birkaç yıl sonra boşanmış, fakat 27 yaşındayken evlendiği Fransin Faure ile yaşamının sonuna kadar, neredeyse 20 yıl birlikte yaşamıştı. Fransin Faure, Camus'un bir yaş küçük, yetenekli bir piyanist ve matematikçiydi. 1937 yılında Cezayir'de tanışan Camus ile Faure, tanıştıktan 3 yıl sonra ise yaşamlarını Camus'un ölümüne dek birleştirdiler. Camus ile Faru'nun ikiz çocukları Catherine ve Jean 1945 yılının Eylül ayında dünyaya geldiler. Camus, Far ve ikiz çocukları ve elbette kediler mutlu bir aile fotoğrafı vermişlerdi. Bu bir filozof için sıra dışı bir şey sayılabilirdi. Camus'dan önce evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş filozof pek nadirdi. Hatta Nietzsche'nin de bahsettiği şekliyle evli bir filozof komediye has sayılabilirdi. Gel gelelim Camus'un evli olması ve çocuklarının dünyaya gelmesi yine de onun bir Don Juan olduğu gerçeğini değiştirmeye yetmemişti. O yaşamı boyunca uslanmaz bir çapkın oldu ve onun kadınlara düşkünlüğü herkesce bilindi. Ama Far dışında bir kadın daha Camus'un yaşamı için oldukça değerliydi. İspanyol aktris Maria Casares Onunla olan büyük aşkları yıllar sonra Camus'un kızı Catherine tarafından yayımlanan mektuplarda ortaya dökülecekti. Her ne kadar evli de olsa Camus'u Kaseres ile kesintisiz şekilde 10 yılı aşkın süre yaşamının sonuna dek mektuplaşmıştı. Hatta ölümünden birkaç gün önce son mektup başlığı ile kaleme aldığı mektupta şöyle yazmıştı Camus. ''Yakında görüşürüz fevkaladem.'' Seni yeniden görme düşüncesiyle öylesine mutluyum ki, bunu yazarken kendi kendime gülüyorum. Fakat bir daha asla görüşemeyeceklerdi. Çünkü bu mektup ironik bir şekilde gerçekten de bir son mektuptu. Gel gelelim Albert Camus, ailesi ve aşk ilişkileri dışında da geniş ve heyecan verici bir entelektüel çevreye sahipti. Nitekim Camus'un yaşadığı zamanda Paris açık şekilde entelektüel bir merkezdi. Ressamlar, şairler, roman yazarları ya da filozoflar, Fransız olsun olmasın, her sanatçının, her entelektüelin yolu bir şekilde mutlaka Paris'ten geçiyordu. 20. yüzyılın önde gelen varoluşçu filozoflarından biri olan ve hatta varoluşçu felsefenin öncüsü sayılabilecek Jean-Paul Sartre de Paris'in sakinlerindendi. Camus ile Sartre'ın 1940'ların ortalarında başlayan dostlukları 1950'lerin hemen başlarında bir dizi anlaşmazlık nedeniyle son bulmuştu. Camus'un ölümünden biraz sonra Sartre, Camus ile ilişkilerine dair şöyle yazacaktı. ''O ve ben bir fikir ayrılığına düşmüştük. Bir fikir ayrılığının önemi yok. Bu ayrılığa düşenler birbirlerini bir daha hiç görmeseler bile... Bu yalnızca bizi ayıran kısıtlı ufak dünyada birbirinin görüş alanını yitirmeden başka bir şekilde yaşama biçimi. Bu durum beni onu düşünmekten, okuduğum kitapta ya da gazetede onun gözlerini hissetmekten ve merak etmekten alıkoymadı. Bununla ilgili ne düşünüyor? Bununla ilgili şu anda ne düşünüyor? Camus 1960 yılının Ocak ayının hemen başında, Yayıncısı ve iyi arkadaşı olan Michel Galimard'ın sürücüsü olduğu Fasel Vega marka otomobilde geçirdiği bir trafik kazasında yeryüzüne veda etti. Bu kaza ailesiyle ve en yakın dostlarıyla Lormarin'de geçirdiği yılbaşından hemen sonra Paris'e dönerken gerçekleşmişti. Eşi Fransin ve iki çocuğu Paris'e trenle dönerken Camus anda Michel Galimard ile birlikte Fasel Vega marka otomobile dönmeye karar vermişti. Otomobili kullanan Gallimard kaldırıldığı hastanede birkaç gün sonra yaşama veda ederken Albert Camus hemen oracıkta yaşama veda etmişti. Ölüm anında Camus'un yanında 1994 yılında yayınlanacak olan otobiyografik roman İlk Adam'ın el yazmaları ve cebinde ise Paris için bir tren bileti bulunmuştu. Muhtemelen ailesiyle birlikte trenle Paris'e dönmeyi planlamış, fakat nasıl olduysa son anda fikir değiştirerek otomobille dönmeye karar vermişti. Bu fikir değişikliği Camus'un genç yaşta ölümüne yol açacak denli kritikti. İki büyük dünya savaşına, toplama kampı deneyimlerine, büyük toplumsal ve ekonomik buhranlara, sürgünlere, intiharlara ve pek çok şeye daha tanıklık etmiş, yoksullukla, hastalıkla, savaşlarla ve buhranlarla sınanmış, her şeye rağmen ardında onlarca kalıcı eser bırakmış 47 yıllık bir yaşam bir çınar ağacına hızla çarpan bir otomobilde böylece son bulmuştu. Ölümünün ardından Camus, Lormarin'de Lormarin mezarlığına defnedildi. Gözlerden uzak bu sade mezarda Camus sonsuz uykusuna yattı. Annesi Catherine Helen ondan birkaç ay sonra, eşi Francine Faur ise 19 yıl sonra yaşamlarına veda ettiler. İkiz çocukları Jean ve Catherine ise yaşamlarını babalarının ayak izleriyle sürdürüyorlar. Peki Camus'un küçük martısı, karabalığı Maria Casares? O Camus öldükten sonra André Şileser ile evlendi ve 1996 yılında 74 yaşındayken yaşama veda etti. Birinin düşünce düzeyinde yapabileceği en müthiş tasarruf, Dünyanın anlaşılmazlığını kabul etmek ve insanın farkına varmaktır. Felsefenin temel sorusu yaşamın yaşanmaya değip değmediğine karar vermektir. Albert Camus spekülatif ve çarpıcı felsefenin odağına absürt kavramını ve intihar meselesini alır. Tarihsel bir kavrayışta absürt ve intihar ile yüzleşmek kaçınılmazdır. Çünkü insan yaşamın anlamıyla oyalandığı bin yıllar boyunca yaşamın kendisinden ve yaşamın bilincinden giderek yoksunlaşmıştır. Yaşamın kendisini ve yaşamın bilincini yeniden tesis edebilmek adına, absürt kavramı ve intihar meselesiyle içten, dolaysız ve yürekli bir hesaplaşma artık elzem sayılır. Absürt kavramı en başta, dünya ile insan arasındaki bir anlamsızlık ya da uyumsuzluk döngüsünü, yani birbirine karşı yabancı olma durumunu işaret eder. Bu varlığın kendi absürditesidir ve var olanın dışındaki bir bilinç ya da bir var olan üstü, yani açıkçası bir tanrı tarafından tasarlanmamış, organize edilmemiştir. Bu bizzat içinde bulunduğumuz, varlıkta bulunmaya devam ettiğimiz sürece kaçamayacak ya da kaçınamayacak olduğumuz şeydir ve absürt her an, her köşe başında yüzümüze çarpabilir. Absürdün ortadan kalkması ise ancak artık varlıkta bulunmadığımız halde, yani ölüm mucizesiyle mümkündür. Çünkü absürdü ortaya çıkaran iki taraftan, yani dünya ve insandan birisi artık var olmayınca absürd de ortadan kalkar. Öte yandan absürd bir kopuş hareketini ifade eder. Ki bu kopuş insanın dünyadan, dünyanın insandan kopuşudur. Bir şeyden kopuk olmak demek, onunla tek bir noktada dahi olsun birleşmemiş, bütünleşmemiş olmak demektir. Şeyler ile ilişkimizdeki anlamsal kesik kesiklik de, bin yıllar boyu süren anlam arayışımızın bulutlu gökyüzünde güneşin bir görünüp bir kaybolması gibi bölük pörçük seyretmesi de işte bundandır. Öyleyse yüzleşmemiz gereken temel problem öylece ortada durur. Ve bu problem açık seçik şekilde intihar problemidir. Bu en başta insanın kaçınmak isteyeceği dehşet verici bir soru olarak gözükebilir. Fakat bu soruyla meşgul olmadan yapılacak felsefe apaçık beyhudedir. Çünkü bu absürdite durumu içinde Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Gerisi dünyanın 3 boyutlu olup olmadığı, düşüncenin 9 mu yoksa 12 ulamı mı bulunduğu sonra gelir. Oyundur bunlar. Önce yanıt vermek gerekir. Elzem biçimde yanıt verilmesi gereken soru daha açık ve doğrudan söylemek gerekirse şudur aslında. Bütünüyle absürt olan ve bütün absürditesiyle beraber üzerimize hücum etmekte, üzerimize çökmekte olan yaşam, absürt olanın bilincine varıldığı anda dahi, yani dünyayı absürt bir şey olarak kavradığımız şu anda bile halen yaşanmaya değer midir? Yoksa bütün bu absürditeye rağmen ve ona başkaldırırcasına yaşamakta ısrar etmek artık bir yükümlülük, bir ödev halini mi almıştır? Albert Camus, intihar sorusunu felsefenin temel problemi olarak ele alırken, filozofun bu soruya vereceği yanıtın bir samimiyet sınavı olacağının da farkındadır. Friedrich Nietzsche'ye de atıfta bulunarak Camus, bir filozofun saygınlığının, bir başkasına öğütlemiş olduğu şeyi önce kendisinin yapmasına bağlı olduğunu düşünmektedir. Filozofun saygınlığına dair bu kriter göz önünde bulundurulduğunda, intihar mevzuunda olumlayıcı bir yargıya varan ve intiharı öğütleyen bir pozisyonda bulunan filozof, bunu önermekten ya da öğütlemekten daha fazlasını yapmak, yani açıkçası bizzat kendisi başkasına öğütlediği şeyi yapmak, yani intihar etmek durumundadır. Camus, bunun oldukça farkında gözükür ve bu sayede olabildiğince dikkatli ve özenlidir. Çünkü o, bu soruşturmanın sonunda saygınlığını ya da yaşamını yitirebilir. İlkin araştırılması gereken, intihar meselesinin toplumsal bir mesele mi, yoksa bireysel bir çöküş mü olduğudur? Kamyoya kadar izlediğimiz tarihteki genel kanaat, intiharın toplumsal bir mesele olduğu yönündedir. Ve Kamyoya kadar uzanan neredeyse bütün çalışmalar, İntiharı toplumsal bir mesele olarak ele almış gözükür. Fakat kaminin bakışında bu, bireysel olarak kavranılması ve bireysel olarak çözümlenmesi gereken bir meseledir. Ona göre intihar söz konusu ise eğer, böyle bir edim yüreğin sessizliğinde tıpkı büyük bir yapıt gibi hazırlanır. İnsan kendi de bilmez bunu. Bir akşam tetiğe basar ya da kendini sulara bırakır. Düşünmeye başlamak, için için yenmeye başlamaktır. Bu başlangıçlarda toplumun fazla bir etkisi yoktur. Kurt insanın yüreğindedir. Yürekte aramak gerekir onu. Burada sözüne ettiğimiz bir akşam tetiğe basan, söz gelimi 1903 yılında henüz 23 yaşındayken, Ludwig van Beethoven'ın yaşama veda ettiği odada yüreğini ateş ederek intihar eden Avusturyalı filozof Otto Weininger ise, Kendini sulara bırakan söz gelimi bu sözlerinin geçtiği Sisifo Söyleni eserinin yayınlanmasından bir yıl önce yani 1941'de ceplerine taşlar doldurarak kendisini Os nehrine teslim eden İngiliz filozof Virginia Woolf ise ya da için için yenmeye başladıktan sonra yaşamına son veren söz gelimi yine Sisifo Söyleni'nin yazıldığı yıl yani 1942'de Nazilerin kurduğu dünya düzeninin yaygın ve kalıcı olacağı kaygısıyla sonsuz uykularına yatan Stefan Zweig ve biricik eşi Lotte ise gerçekten de yürek taramak gerekir onu. Çünkü öyle gözükmektedir ki kurt gerçekten de Camus'nün söylediği gibi insanın yüreğindedir. Zweig'in, Wolf'un, Zweig'ın ya da Lotte'nin intiharlarına yol açan şey toplumsal bir krizden çok daha ziyade bireysel bir krizdir. Dördü de için için yenmeye başlamışlardır bir kere ve bundan dönüş artık çok zordur. Weininger, Zwagg ve Lotte tek seferde son verirlerken yaşamlarına, Wolf bunu ısrarlı şekilde denemiş ve en sonunda kurtulamamak için ceplerine taşlar doldurarak kendisini nehre bırakmıştır. Görülüyor ki bu, Kamünün sözünü ettiği gibi yüreğin sessizliğinde tıpkı büyük bir yapıt gibi hazırlanmış, bireysel mi bireysel bir edimdir. Toplumun etkisi burada yatsınabilecekten denne az gözükmektedir. Gel gelelim, absürt yaşama karşı intihar düşüncesi, absürde boyun eğmek, onu kabullenmek, onu onaylamak ve hatta onu yüceltmek anlamı taşıyacağı için, Camus için ilk ve felsefi olarak temellendirilmiş seçenek değildir. Kabulleniş, onaylayış ve vazgeçiş, Camus'un absürde başkaldırı düşüncesine tezat düşecektir. Absürde karşı başkaldırı için, yaşamakta ısrar etmek, yaşamakta diretmek gerekir. İntihar absürdü ortadan kaldırmaz, bilakis onun sırtını sıvazlar, onu palazlandırır ve onu yüceltir. İntihar ederek ortadan kaldıracağımız şey ise absürt değil, bilakis kendi gerçekliğimizdir. Oysa ki absürdün yüksek farkındalığı, onu sezmiş, onu kavramış olmakla ve onu dolaysız biçimiyle tanımakla birlikte, Onunla dişediş, kana kan mücadeleyi gerektirir. Yaşamı olduğu biçimiyle kabullenmek, Nietzsche'nin deyişiyle de yaşamı olumlamak ya da yaşama evet demek absürde karşı bir baş kaldırıdır. Inti ise bizi absürdün sınırlarına çeker. Onun oyununa dahil olmayı, onun kurallarına uymuş olmayı işaret eder. Baş kaldırdaki cesaretin artık bizde var olmayışını ifşa eder. Bu sebeple şunu açıkça ifade etmek gerekir ki Camus intiharı değil yaşamı savunur. Yaşamda bir anlamın bulunmayışı ondan vazgeçmeyi gerektirmez. Bilakis absürde karşı başkaldırmak gerekir. Camus şöyle söyler. İntiharın başkaldırıdan sonra geldiği sanılabilir. Ama yanlış olarak. İntihar başkaldırının mantıksal sonucu değildir. İçerdiği boyun eğiş dolayısıyla onun tam tersidir. İntihar sıçrama gibi en son noktasına götürülmüş kabullenmedir. Her şey tükenmiştir. İnsan temel tarihine döner. Geleceğini, biricik ve korkunç geleceğini fark eder ve ona doğru atılır. Mutluluk ve absürt iki oğuldur aynı yeryüzünün. Ayrılamaz onlar. Ha bugün olmuş ha 20 yıl sonra. Neticede ölen yine ben olacaktım. İnsan absürd olanı ve absürd olanın tam ortasında olduğunu keşfedeli veri, deyim yerindeyse dünyaya yabancı kalmıştır. Bir şeye yabancı kalmak onun aynı anlam yağmurunda ıslanmamış, aynı anlam güneşinde yanmamış, aynı anlam çizgisinde kırılmamış, aynı anlam mekanında barınmamış olmaktır. Ne var ki zaten ortada ıslanmak üzere, yanmak üzere, kırılmak üzere, barınmak üzere bir anlamda mevcut değildir. Bu yabancılık öncelikle kendisini bir kayıtsızlık, bir tepkisizlik ya da büsbütün bir duygusuzluk olarak ifşa eder. Camus'un en önemli eserlerinden biri olan yabancıdaki, ki bu eser Sisypho söyleniyle aynı yıl yayınlanmıştır ve bu iki eser teorik ve pratik olarak birbirini besler durumdadır, Merso karakterinin kayıtsızlığı, tepkisizliği ve duygusuzluğu bunun en yüksek ifadelerinden biridir. Mörso şöyle başlarken de absürt hikayesine. Annem ölmüş bugün, belki de dün, bilmiyorum. Huzur evinden bir telgraf aldım. Anneniz vefat etti. Cenaze yarın kaldırılacak, saygılar. Bundan çok bir şey anlaşılmıyor. Belki de dün ölmüştür. Mörso'nun annesinin ölümüne karşı soğukkanlı ve daha kayısız ayısız tavrı onun dünyayla olan ilişkisine ya da daha doğrusu ilişkisizliğine dair bir ifşa niteliğini taşır. O, dünyayla ve dünyanın getirisiyle ya da götürüsüyle olan ilişkisinde bütünüyle bir yabancıdır. Azgın ya da coşkun, kederli ya da çökmüş, iştahlı ya da arzulu değildir. Yani o, duygusal olarak aslında hiçbir yerdedir. Ayrıntıları dillendirmekten çekinmez ve hatta ayrıntıları dillendirmekten hoşlanır. Çünkü asıl odak bile onun için yalnızca bir ayrıntıdır. Alçalmaz ki yükselsin. Hiç yükselmemiştir ki alçalsın. Annesinin ölümünü yaşamındaki herhangi bir olaymış gibi, günlük bir rutinmişçesine, sanki bugün yağmura yakalanmışçasına ya da gazetesine kahve dökmüşçesine anlatmaya koyulur. Ne yüksek ifadeler ne de sesinde ufacık bir titreme sezilir. Hatta annesinin cenazesi için gelmiş olmasa, Şimdi kırlarda gezip dolaşmanın ne güzel olacağını aklından geçirecek kadar annesinin ölmüş olduğu gerçeğinden uzak gibidir. Ya da bu gerçek onun için pek de sarsıcı değildir. Gel gelelim Merso'nun kayıtsız kaldığı yalnızca annesinin ölümü olmayacaktır. Tıpkı annesinin ölümündeki duygu seyrekliği gibi kendi ölümüne de bir seyirci gibi yer yer parlayan ama bu parlamalarda dahi kayısızlığına toz kondurmayan bir seyirci gibi sürüklenecektir. Merso işlediği bir cinayet sonucu tutuklanacaktır. Ki bahsi geçen bu cinayet, ne bir öfke cinayetidir ne de bir arzu cinayeti. Birin öldürmeye insanı teşvik edecek motivasyonların, belki para hırsının, belki makam mevki hırsının, belki gözü dönmüşcesine öfkenin, hatta nefretin, Belki de namus kavramının çok uzağındadır o. Hatta birisini öldürmezden hemen önce güneşten nasıl kaçacağını, şimdi serinlemenin ne güzel olacağını planlıyor gibidir. Ama nasıl olduysa olmuştur ve Merso kendisini birisini öldürürken bulmuştur. Bir dizi lüzumsuz hadiseyi takip eden şekilde sahilde bir arabı defalarca ateş ederek öldürmüş ve hemen sonra da tutuklanmıştır. Tutuklandıktan sonra Merso'nun yargılanışı sadece bir katilin yargılanışı olarak kalmayıp, annesinin ölümüne karşı bile kayıtsız ve duygusuz kalabilecek denli soğuk ve taşlaşmış bir yüreğe sahip birinin ruhsal ve ahlaki olarak çöküntüye uğramış, cinayi arzularla gözü dönmüş bir canavarın yargılanışına dönüşü vermiştir. Savcı Merso'nun cinayeti bile isteğe planlı şekilde ve bundan dahası canavarca duygularla işlemiş olduğunu kanıtlamak için onun annesinin ölümüne karşı bütünüyle kayıtsız kalışını bu davanın merkezine yerleştirir. Merso'nun ahlaktan, ruhtan, vicdandan ve hatta bütün insani duygulardan yoksun olduğunu söyleyerek, bu cinayetin anlık olarak gerçekleşmiş basit bir insan öldürme elemi değil, dehşet cengi sayılabilecek planlı bir kıyım olduğunu vurgulamaya ve onun idam edilmesi gerektiğini göstermeye çalışır. Ve yargılama sonucunda, Merso'nun gerçekten de canavarca hislerle bir cinayet işlediğine kanaat getirilir ve o idama mahkum edilir. En başta idam edilecek olmak endişe, korku ve hatta dehşet vericidir elbette. Her şeyden önce bu bir yüzleşmedir. Fakat sonra şöyle düşünür Merso. Eh ne yapalım o halde öleceğim. Başkalarından daha erken ölecektim orası aşikardır. Ama herkesin bildiği gibi hayat yaşamaya değmez. Aslında doğal olarak başka kadınlar ve başka erkekler yaşamaya devam edeceklerine, üstelik bu binlerce yıl böyle sürüp gideceğine göre ha 30 yaşında ölmüşsün hayetmiş, bir önemi olmadığını biliyordum. Uzun lafın kısası bu gün gibi ortada. Ha bugün olmuş ha 20 yıl sonra, neticede ölen yine ben olacaktım. Merso'nun ağzından Camus bu satırlarda asla yaşamı küçümsüyor, ondan kendi istenci ve arzusuyla vazgeçiyor değildir. Bu satırlar yalnızca yaşamın ne zaman, ne şekilde ya da nerede son bulacağının pek döneminin olmadığının, ölümün şimdi ya da şimdiden 20 yıl sonra gelmesi arasında yalnızca zamansal bir uçurum bulunduğunun ve ölüm gelip bizi bulduğu zaman ah vah etmenin faydasının olmayacağının vurgulanışıdır. Öyle ki idama hükmedilmiş olan Mörso, bu hüküm karşısında içsel ya da dışsal bir yakarış, manevi ya da maddi bir itiraz halinde sayılmaz. Kısa bir hesaplaşma sürecinin ardından hemen kabullenmiş görünür ölüm fikrine ve şimdiden ölüm gününü beklemeye koyulmuştur sakince. Mörso'nun son arzusu ise şudur. Ben de hayata bir kere daha başlamaya hazır hissettim. Sanki o müthiş öfkeseli beni tertemiz, Umudumu anlamsız kıldı ve bütün izleri ve yıldızlarıyla parıldayan karanlık gökyüzünü seyrederken ilk defa, ilk defa evrenin iyi niyetli aldırmazlığına gönlümü açtım. Bu kadar kendim gibi dahası böyle kardeşçe hissetmek bana şimdiye dek ve hala mutlu olduğumu fark ettirdi. Her şeyin tamamlanması benim daha az yalnız hissetmem adına umut etmek için geriye kalan tek şey İnfaz günümde devasa bir kalabalık ve onların beni nefretle uluyarak karşılamasıydı. Doğaya sırtımızı dönüyor, güzellikten utanç duyuyoruz. Acınası trajedilerimiz onlara yapışmış bir bironun kokusuna ve onlardan damlayan kan da yazıcının mürekkebinin rengine sahip. İnsanın kendisine karşı ödevi yükünü bulmuş ve yükünü almış olmaktır. Sisifos, Albert Camus felsefesinin merkezini ve kalbini oluşturan bir mitolojik ve trajik karakterdir. Sisifosun öyküsü, yazgısına mecbur ve yazgısına mahkum olan absürd insanın öyküsüyle aynı denize dökülen iki ayrı ırmak gibidir. Zorunlu bir akışta birleşir ve çoğalırlar. Camus absürd olanı, yabancı olanı ve intihar konusunu felsefi bahse açarken Sisifos söylencesinin cezbedici derinliğinden faydalanır. Bilge ve kurnaz bir ölümlü olan Sisifos, Zeus'un sırrını açığa çıkarıp onu kızdırınca meşhur cezasına doğru sürüklenmeye başlamıştır. O tanrılara baş kaldıracak, onları yatsıyacak ve efendisizliğe doğru kararlı bir adım atacak cesarette ve keskin korkutucu zekası ile tanrıları bile aldatabilecek kabiliyettedir. Tanrılar böylesi bir alaycılığa ve aldatmacaya elbette göz yummayacak. Sisifos'u görülmemiş bir işkence ile cezalandıracaktır. Sisifos'un trajik cezası ise Kamü'nün dilinden şöyledir. Tanrılar Sisifos'u bir kayayı durmamacasına bir dağın tepesine kadar yuvarlayıp çıkarmaya mahkum etmişlerdi. Sisifos kayayı tepeye kadar getirecek, kaya tepeye gelince kendi ağırlığıyla yeniden aşağı düşecekti hep. Yararsız ve umutsuz çabadan daha korkunç bir ceza olamadığını düşünmüşlerdi. O kadar haksız da sayılmazlardı. Sisifos'un tanrılar tarafından çarptırıldığı bu ceza belki de ona gerçek yaşamın kapılarını açmıştı. Yaşamın kendisiyle, yani yaşamın absürditesiyle yüzleşme fırsatını yakalamıştı Sisifos. Kendi yüküyle sürüklenmek zorunda olduğu bir kaya ile baş başa kalmıştı. O kendi yüküyle ve kendi yazgısıyla sınanmış ve bu sınamadan kendisini çıkarsamıştı. Sisyphos'u trajik kılan şey ise bütün bu yükleri bilinçli halde sırtlanmış olmasıydı. Kamün'ün deyişiyle Sisyphos artık absürt kahramandı. İşte tıpkı Sisyphos'un bir kayayı tepeye yuvarlaması ve her seferinde kayanın tekrar aşağı düştüğünü izlemesi gibi Absürd insan da kendi yazgısını tepeye doğru yuvarlama adına yaşamı boyunca didinip durur ve her seferinde yazgısının aşağı düşüşüne şahit olur. Açıkçası absürd insan modern Sisyphos'tur. Ama Camus buradan bir umutsuzluk, bir karamsarlık, dahası bir çökkünlük ve vazgeçiş çıkarsamaz. Zaten öyle olsaydı intihar ilk seçeneğimiz olurdu. Camus'a göre Sisyphos mutlu bir karakter olarak tasarlanmalıdır. Çünkü onun yazgısı kendi ellerindedir. Kayası onun kendi biçimidir. Sisifosun yuvarladığı kaya kendisinin dışında ya da kendisinden başka bir şey değildir. O kayanındır, kaya ise onun. Tüm tanrıları yatsımış olan Sisyphos, efendisiz yazgısının mutlak bekçisi olmuştur. İşte tıpkı Sisyphos gibi, absürt insanın da yazgısı kendi ellerindedir. Kendinindir ve kendi içindir. Absürd insanın yazgısı onun kendi biçimidir. Gel gelelim çaba ve gayret içinde olma, kaya uğruna bir teviye didinip durma işi hiç de nafile, hiç de çılgınca bir iş sayılmaz. Çabalıyor, gayret ediyor, didiniyor olmanın kendisi tek başına bir ağırlık, tek başına bir ustalık, tek başına bir mutluluktur zaten. Bir teviye çabalamanın, gayretin ve didinmenin sonucunda neyin elde edilip edilmediğinin, ya da didinme eyleminin hedeflediği şeye ulaşıp ulaşmadığının hiçbir değeri yoktur. Yalnızca ve yalnızca didinmek gerekir. Varlıkta olmanın ustalığı ancak didinmeyle kendisini gerçekleştirir. Trajik kahraman Sisyfos'un absürd insana bağışladığı da işte budur. Yüreğin kum tepeleriyle kaplı çorak çölü ancak bu sayede bahçelerle, meyvelerle doldurulabilir. Kamünün söylediği şekilde söylemek gerekirse... Kişi kendi yükünü her zaman yeniden bulur. Fakat Sisyphos, tanrıları inkar eden ve taşları yerinden oynatan daha yüce bir doğruluğu öğretir. O da her şeyin yolunda olduğu sonucuna varır. Bu evren bir efendis olmadan artık ne verimsiz ne de anlamsız gözükür ona. O taşın her atomu, kederle dolu o dağın her bir taneci kendi içinde bir dünya yaratır. Zirveye yönelmiş mücadelenin kendisi bir insanın kalbini doldurmaya yeter. Sisyphos'u mutlu olarak imgelemek gerekir. Sisifos yükünü almış ve yüküyle yüzleşmişti. Öyleyse artık insanın da kendisine karşı ödevi yükünü bulmuş ve yükünü almış olmaktır. Yükünü alan insanın yazgısının özenli taşıyıcısı, kendi kayasının biricik yuvarlayıcısı, kendi yükünün efendisi olarak absürt olana baş kaldırmaya başlamış demektir. Fakat yalnızca bu yetmez. Yaratmak da gerekir öte yandan. Çünkü yaratmak, dünyanın tozlu perdesini aralamaktır. Yaratmak iki kere yaşamaktır. Başkalları kölenin efendisine hayır demesiyle ortaya çıkar. Albert Camus, özgürlük adına efendisiz ve açıkçası tanrısız bir yaşamı örgütlemek istemişti ve onun felsefesinin gerçek erinci, absürde karşı başkaldırı ve absürde rağmen yaratımı olan derin ve yüksek inançtı. O yaratım ve sanat mucizesiyle, yaşamın yaşanmaya değip değmeyeceğine dair yargının olumlu vehçede kurulabileceğini, intihar ve yaşam arasındaki çıkmazda yaşamdan yana tavır alınabileceğini düşünüyordu. Onun için yaşam, elbette ki yaşanmaya değerdi. Çünkü yaratma ve üretme imkanı halen bizim elimizdeydi. Nasıl ki kendi kayamız yani kendi yazgımız bizimdi, onu yaratıma dönüştürmekte de muhakkak özgürdük. Absürt olana başkaldırı ancak ve ancak bu yolla mümkündü. Yaratmalıydık çünkü ancak bu sayede absürt yaşama katlanabilirdik. Yaratmalıydık çünkü gerçekliğin aşağı çeken çirkinliği ancak bu sayede alt edilebilirdi. Yaratmalıydık çünkü absürd yaşam ancak bu yolla ilerletilebilirdi. Sanattan ve yaratımdan yoksun bir yaşam bizi ölüm safına hızla çekecekti. Camus, Friedrich Nietzsche'den şöyle aktarır. Sanat ve yalnız sanat der Nietzsche. Gerçeğin elinden ölmemizi önleyecek bir şey varsa o da sanattır. O zaman denilebilir ki yaratım ve sanat, Nietzsche için olduğu gibi, belki daha altı çizili ve daha belirgin biçimde, kamu içinde yaşamın tek çıkar tek aydınlık yoludur. Sanasız bir yaşam deneyimi yalnızca absürttür, dahası yavandır ve bundan başka hiçtir ve buradaki debeleniş ise artık nafiledir. Baş kaldırı ve yaratım, yaşamda bulunmayan ve hiç bulunmayacak olan anlamı ona bahşetmektir. Bu hem bir felsefi uslamlamadır, yani çağ ötesi için dinamik bir öğüttür, hem de kamu için olmazsa olmaz bir yaşam pratiğidir. Yani kendisi için kararlı bir öğüttür. Kendinde absürt olan yaşamın deneyimlenmesinde sanasal ve estetik bakış, dünyanın karanlık yüzünü aydınlığa kavuşturma, dünyanın üzerine çökmüş olan karartıya bir ışık tutma girişimidir. Dünya bize tümüyle kapalı olan ve bize tümüyle yabancı bir şeydir. Ve zaten kamuya göre... Dünya açık ve aydınlık olsaydı sanat olmazdı. Yaratım ve sanat, kamu felsefesinin olduğu gibi onun yaşamının da kalbidir. O yaşamın merkezine yaratımı ve sanatı yerleştirmiş ve bunların sökülü patılışını ise artık yaşamıyor olmakla, yani artık hiçbir şey olmakla eşdeğer addetmiştir. 1957 yılında, yani ölmeden tam 3 yıl önce, Nobel Edebiyat Ödülünü alırken yaptığı konuşmada Camus, sanatın ve yaratıcılığın kendi yaşamı için ne ifade ettiğini ve yaratıcılığın bireysel ya da toplumsal olsun elzem halini şu sözlerle aktarmıştır. Kendi adıma ben sanatım olmadan yaşayamam. Fakat onu hiçbir zaman her şeyin üzerine çıkarmadım. Eğer bir taraftan buna ihtiyaç duyarsam, bu sanatımın dostlarımdan ayrı tutulamayacağından... Ve hem olduğum gibi bir seviyede de onlarla yaşamama imkan verdiğinden ötürüdür. Bu bir nevi çok sayıda insanı onlara ortak sevincin ve ıstırabın ayrıcalıklı bir betimlemesini takdim ederek harekete geçirme biçimidir. Bu sanatçının kendisini onlardan uzak tutmasını zorunlu kılar. Onu en mütevazi ve en evrensel hakikate boyun eğdirir. Ve sıklıkla kendisinin farklı olduğunu hissettiği için bir sanatçının yazgısını seçen kişi, diğerleri gibi olduğunu kabul edene dek ne sanatını ne de farklılığını devam ettirebilir. Sanatçı onsuz yapamayacağı güzelliğin orta yerinde, kendi değerlerine ve kendi içlerinden çekip alamadığı topluluğa uydurur. Gerçek bir sanatçının hiçbir şeyi hor görmeyişi bu yüzdendir. Yargılamaktan anlamakla yükümlüdürler. müdürler. Ve bu dünyada taraf olmaları gerekirse, belki de yalnızca Nietzsche'nin harika sözcükleriyle, bir işçi ya da bir entelektüel olsun, yargılayanın değil, yaratıcı olanın hüküm süreceği toplumdan yana olmalıdırlar. 10 Aralık 1957 Nobel Edebiyat Ödülü Konuşması Böylece insanın absürt yaşamla karşı karşıya olduğu, dünyaya ve dünyanın şeylerine bütünüyle yabancı kaldığı, tıpkı Sisifos misali kendi yükünü ve yazgısını bir TV'ye sürüklemek zorunda olan bir trajik varlık olduğu yatsınamaz hakikatler olarak orada öylece dururken, bu halde bile yaşamı olumlamak, yaşama kayıtsız koşulsuz evet demek, yaşamı arzulamak ve onun için her an iştah sahibi olmak. yaratımı olan yüksek ve derin inanç, n baş kaldırıya uzanan felsefesinin biricik izleyi olarak karşımızda belirmiştir. Yaratma kapsür dolana baş kaldırmaktır Öyleyse de yaşıyorum her durumda yaşıyorum demektir Yaşama inanıyorum ve ona arzuluyorum demektir Yani yaratmak yaşamdan vazgeçmiyor olmanın en yüksek ve en kesin ifadesidir. Kamünün dilinde ise Yaratmak yazgıya biçim vermektir ve işte bu biçimde insanın ta kendisidir. Baş kaldırılan ve yaratım ile süre giden bir absürt yaşam bir yanda, öte yanda ise ölüm soğuk ve kırıcı bir hakikat olmaklığını her zaman için korumaktadır. Ölüm hakikati eninde sonunda şöyle ya da böyle, orada ya da burada, şimdi ya da şimdiden 40 yıl sonra bulacaktır bizi. Bu hakikatten kaçınmak ya da kaçmak hiç de mümkün değildir. İntihar fikri bir boyun eğiş, bir kabullenme, bir zayıflık belirtisi olduğuna göre, yani Camus bizi buna ikna ettiyse ki çoktan etmiş olmalıdır, insan kendi ölüm manzarasını, kendi ölüm zamanını ve kendi ölüm mekanını kendisi seçemez. Yani intihar söz konusu olmadığı zaman insan kendi ölümünü tasarlayamaz. Absürd insan için en büyük talihsizlik ise hiç de ummadığı şekilde, erkenden çıka gelmiş bir ölümdür. Tıpkı Camus'un henüz 47 yaşındayken bir trafik kazasında hızla çarptığı bir ağacın dibinde ölüşü gibi yaşamın absürditesi her an ve her yerde ölümün absürditesiyle son bulabilir. O halde ölüm varsa ve biz bunu tasarlayamıyorsak ve kendi ölüm manzaramızda söz sahibi değilsek özgür de değiliz der Camus. Fakat ölüm dışında ise her şey özgürlüktür diye de ekler. Geriye kalan şey tek çıkış yolu ölüm olan bir yazgıdır. Ölümün bu tek kaçınılmazlığı dışında sevinç ya da mutluluk her şey özgürlüktür. Tek efendisi insan olan bir dünyadır, sürer gider. Onu bağlayan bir başka dünya düşüydü. Düşüncenin yazgısı kendi kendinden el çekmek değildir artık. İmgeler biçiminde sıçramaktır. Oyalanır, söylemlerde kuşkusuz. Ama insan acısının derinliğinden başka derinliği bulunmayan ve onun gibi tükenmez olan söylemlerde, eğlendiren ve köreden tanrısal masal değil, çetin bir bilgeliği, yarınsız bir tutkuyu özetleyen ve yeryüzüne özgü olan yüz, devinim ve dram. Gel gelelim Albert Camus'den geriye kalan, bize kalan şey nedir? Camus'un felsefesinin o muazzam ezgisi elbette yalnızca kendi çağında yankılanacak değildir. Bu ezgi bizim çağımızda ve bizden sonraki çağlarda değiştirebilirdir. Camus kendi çağı için elbette önemli bir entelektüeldir. Fakat her iyi filozof gibi, söz gelimi Herakleitos, Spinoza, Kierkegaard, Nietzsche ya da Schopenhauer misali, Camus'un de değeri kendisinden sonra ancak anlaşılabilecektir. Bir filozof çağının sözcüsü olabilir, fakat iyi bir filozof tarihin sözcüsüdür. O zaman soruyu tekrar edelim. Albert Camus'un geriye kalan, bize kalan şey nedir? Baş kaldırıyorum, o halde varız. Yaşam her koşulda deneyimlenmesi ve her koşulda arzulanması gerekendir. Bir dakika, bir saniye diye düşündü. Yükselme durdu ve taşlar arasında bir taş olarak yüreğinin sevinci içinde devinimsiz dünyaların gerçekliğine dönüştü. Albert Camus, henüz 47 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazasında yeryüzüne veda edeli, bugün tam 60 yıl oldu. Ama onun düşünsel ve estetik mirası, yeryüzünü ve insanlık kavzasını kolay kolay terk edeceğe benzemiyor. Hiç umulmadık zamanda ve hiç umulmadık şekilde öldüğü vakit, onun yanında henüz tamamlamamış olduğu otobiyografik romanın el yazmaları bulundu ki biz bu eksik el yazması eseri tamamlayabilecek kadar iyi tanıyorduk onu. Bu yüzden de eksik kalan hiçbir şey olmadı. Camus yalnızca çağının kusursuz bir fotoğrafını çekmekle kalmadı. Bizim şimdi içinde bulunduğumuz çağın da kusursuz bir resmini yaptı. Biliyorsunuz, iyi bir fotoğrafçı ile iyi bir ressam pek nadiren ve pek zor bir araya gelirler. Ve onlar bir araya geldi mi, ortada gerçekten çetin bir felsefi mesele var demektir. Ki vardı. Camus'un çarpıcı ve spekülatif felsefesi, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak bugüne değin etkisini artırarak sürdürdü. Onun düşünceleri yalnızca felsefe ve edebiyat çevrelerinde değil, sinema ve müzik başta olmak üzere pek çok başka disiplin içinde ilham verici oldu. Söz gelimi yönetmenliğini Lucino Visconti'nin yaptığı 1967 yapımı yabancı filmi, yönetmenliğini Luis Puenzo'nun yaptığı 1992 yapımı veba filmi ya da yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı 2001 yapımı yazgı filmi, Albert Camus'un düşüncelerinden ilham almış olan sinema eserlerinden yalnızca birkaçıydı ve hepsi büyük bir ilgiyle karşılandı. Bununla birlikte ünlü İngiliz rock grubu The Cure'un 1970'lerin sonunda yayınladıkları Killingen Arap şarkısı, Camus'un yabancı eserinin karakteri olan Merso'nun sahilde bir araba öldürmesi olayını müthiş bir müzikal incelikle anlatmaktaydı. Çoğaltılabilir olan bu örnekler Camus'un düşüncesinin ve yazısının tesir yeteneğini bize gösteriyor. Onun sıra dışı düşünceleri bize felsefi olduğu kadar estetik ve edebi kapıları da aralamıştı. Onun cezbediciliği de bu disiplinler arası etkiden ileri geliyor olmalıydı. Camus'un eserleri kısa zamanda 60 aşkın dile çevrildi ve gerek felsefi olarak gerekse edebi olarak yerleşikleşti. Günümüz modern insanı ve belki de artık kendimizi modern ötesi olarak tanımlamanın zamanı çoktan gelmiştir. Sözgelimi gelimi Camus'un antikahramanı Merso'da ya da Camus'nün bir trajik kahraman olarak sil baştan yorumladığı Sisifos'ta kendini yeniden keşfetti. Absürd insan içinde bulunduğu yaşamın absürditesini ifade etmek imkanı buldu mu? Bu ifadede diretmekte pek tabi haklı gibiydi. Öte taraftan Camus eserlerinin bu denli yaygınlaşmış ve yerleşikleşmiş olması ve neredeyse bütün okur profilleri tarafından teveccühle ve büyük bir övgüyle karşılanması onun felsefesinin iştenliğinin ve insana dokunabilme yeteneğinin apaçık bir kanıtı sayılabilirdi. Bir insan, yaşamın bir insanüstü tarafından mükemmelen ve hiçbir aşağı yer bırakmayacak şekilde organize edildiği ve bu yaşamın elbette doğal olarak bir anlamı olduğu yönündeki bilincini ne kadar beslemiş, büyütmüş, palazlandırmış, semirtmiş olursa olsun, yine de onun yüreğinin bilinçten yoksun bir tarafı Camus'a hak verme gereksinimi duyuyordu. Camus'un yaşam öyküsü bize onun felsefesine dair pek çok ipucu veriyordu. Yıkıcı, dehşet verici bir savaşta kaybedilmiş bir baba. Okuma yazma bilmez ve yarı işitmez ama fedakar bir anne. Yoksul mu yoksul bir çocukluk. Sürüncemede ve travmatik bir ilk gençlik. Futbola, felsefeye ve tiyatroya duyulan yüksek merak ve iştah. Ağır hastalığına ve kan kusmaya rağmen yaşama tutunma girişimi... Aile olabilmek ve aile olabilmeyi sürdürmek. Aile olabilmenin yanında, aşka ve tutkuya olan zaaf ve absürt bir trafik kazasında absürtçe bir ölüm. O, görece kısa yaşamın tüm olanaklarını değerlendirmiş, yaşamını uzaktan seyretmektense bizzat ona katılarak ve onun içine karışarak, yazgısına kulak vererek ve yazgısına hükmederek bir o kadar cüretkar ve bir o kadar da gerçekçi bir felsefe üretmişti. Bu anlamda o, tıpkı ilham aldığı 19. yüzyıl filozofları Kierkegaard, Nietzsche ya da Dostoyevski gibi bir yaşam filozofuydu. Yalnızca yaşamı önermekle kalmıyor, aynı zamanda kendisi de yaşıyordu. Onun felsefesindeki samimiyet aynı şekilde yaşamında da izlenebilirdi. Bu yüzden Camus'un gerçek okurları onunla birlikte sokakta yürümekten çekinmemişlerdi. O iyi ve açık yürekli bir yoldaş. Dahası size olduğunuz şeye haykıracak hiçten ve gür bir sesti. Ardımdan gelmeyiniz. Size liderlik edemeyebilirim. Önümden yürümeyiniz. Sizi takip edemeyebilirim. Yanımda yürüyün yalnızca ve arkadaşım olun. Kamu pek çoğumuzun yaklaşmaya bile cesaret edemeyeceğimiz yerden, uçurumun kenarından yazıyordu. Ve her sorumlu filozof gibi oradan yazmaya da mecburdu. Kendi kendini ikna ettiği anda, yani yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda olumsuz bir yargıya vardığı durumda, kendisini uçurumdan aşağı bırakmaktan da çekinmeyecekti. Ama o yaşamda kalmaya, yaşamda kalıp didinmeye, çabalamaya ve üretmeye ikna olmuştu. Ve bizi de yaşamda kalmak için motive etmeye çalıştı. Yaratmak için imkanımız varken, bundan vazgeçip, bu imkana sırt çevirip öylece çekip gitmeyi kapsürde boyun eğime kanlamına gelecekti. Oysa kamu baş kaldırıdan taraftı. Güç ve y olan sağ olmak, tüm büyüklere rağmen ayakta kalabilmekti. Baş kaldırıyorum. O halde varız değişindeki cesaret dolu incelik de buradan ileri gelmekteydi. Yaşama karşı daha önce hiç adım atmamış gibi bir çekingenlik. Ve ilk kez adım atıyormuş gibi bir cesaret. Hiçbir şey anlamamış gibi boş, bomboş gözler ve çok derin anlamları ilk kez keşfetmiş gibi heyecanlı bir baş sallama. İlk kez kuyuya düşmüş gibi bir şaşkınlık, sendeleyiş ve her gün sanki bir rutin olarak kuyuya düşüyormuş gibi kuyuyu ve düşüşü kanıksayış. İlk kez çile çekiyormuş gibi bir aman dileyicilik. Feryat ve gün, be gün çile çekiyor olmak gibi bir öylesinecilik. İlk kez yük taşıyormuş gibi muazzam bir bel ve omuz ağrısı ve yükün kendisiymiş gibi muazzam bir hafiflik. O zaman Kamü'den süzdüğümüz asıl şey şu olmalıdır. İnsan yükünü bulmak, yükünü almak ve yükünü daima ileriye taşımakla yükümlü bir varlıktır. Camus felsefesinin önceliği ve inceliği budur. Yaşamla ve yaşamın kaçınılmaz absürditesiyle yüzleşmek, en baştan bir vazgeçişi değil, Bilakis yaşamakta ısrarı ve yaratmaya devam etmekteki direnci örgütler. Friedrich Nietzsche'nin yaşam için kutsal evet değişi kamu ile birlikte intihar ile de hesaplaşmış olmanın o muhteşem kusursuzluğunu taşır. Nietzsche, yaşama evet değişin ve yaşamı her koşulda olumlamanın, en yüksek, en yüce ve en derin bilgelik olduğunu söylerken, kamu içinde her şeye rağmen yaşamaya devam etmekte ısrarcı olmak, absürd insanı bilgeliğe eriştiren şeydir. Yaşamdan intikam almaya çalışmak ve onu gözden düşürmek küçültücüdür. Bilakis absürt yaşamla mücadele etmenin yegane yolu, onu olduğu şekliyle kabul etmektir. O zaman çekincesiz şekilde söylenebilir ki, yaşam her koşulda deneyimlenmesi ve her koşulda arzulanması gerekendir. Nihayet Albert Camus bize, her şeyin ötesinde ille de yaşam, illaki yaşam diyerek, her ne kadar absürt, her ne kadar rastgele, her ne kadar düzensiz, her ne kadar nafile, her ne kadar anlamsız olursa olsun, yaşamın kendisine rağmen sevilmesi ve deneyimlenmesi gerektiğini söylemiş ve bizi sıkı sıkıya tembihlemişti. Bugün Albert Camus'a kulak kesilmek gerekiyor. Yaşamda ısrar ediniz. Çünkü bu şimdiden bir yükümlülük ve ödev halini almış olmalıdır. Mücadele etmeden, çabalamadan, didinmeden gitmek, bir kurtarıcıya ya da bir efendiye bel bağlamak kendimizi hiçe saymaktır. Herkesin yaşamı ve yazgısı kendisi için bir ödevdir ve bu ödev tarihseldir. yar ve Nietzsche yardımcınız olsun. Yargı gününü beklemeyin, o her gün gerçekleşir.